Efeeeem Perişan Efeeeem Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları Perişan Efendim Ömer Pekin'le 5 n 1 k 4 o 8 y 12 q 12 q 12 ne q. Neden? Nasıl? için Ne zaman? Kim? kimle Kime? Ne? umu mu? Oha! Sana ne? Bana ne? Yuh! Çüş! Sana ne? ne? Yuh! Neden? Neden? Ömer Pekin'le 5 n 1 k 4 Dinleyiciler Türkiye'nin tartışmasız en tartışmalı programı 5N1K3N3B8Q12W programına hoş geldiniz. Dinleyiciler geçen bölümümüzde Megakent İstanbul'un trafik problemini konuşuyorduk. Ancak konuklarımız trafiğe takıldıkları için sabit görüş dışında kimse stüdyomuza gelememişti. Kendileri hala gelemediler, hala trafikteler. Yetişirlerse katılabilirler. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz dinleyiciler. Ömer Bey. Efendim Ömer efendim. Bey, ne diyorum biliyor musunuz? Ne diyorsun efendim? Şöyle diyorum. Madem trafikte kalanları kale alıyorsunuz, E farz edin ki ben de trafikte kaldım ve bana bağlandınız. Lütfen bana bağlanır mısınız? Ama nasıl olur? Sabit Bey yanındasınız. Ya dinleyicilerimizi kandıramayız ki efendim. Bırakın efendim kandıramayızı falan. Sanki sanki bugüne kadar millete hiç kandırmadınız. Ee, tamam. Kandırdınız mı? Kandırmadınız mı? Onu ee, vallahi kandırdık ya. Da Şimdi sevdim seni. Ne tamam, var hocam şimdi sevdim Dinleyicilerim seni. Dinleyicilerimden saklamaya gerek yok Hiç Sabit gerek Bey. yok. Hiç gerek yok. Ee, ben de dinleyiciler şu anda trafiğe takılan Sabit Bey hattımızda. Ee, e, Sabit Bey alo sesimi alabiliyor musunuz? Ee, kusura bakmayın Ömer Bey ya. Mert'erde trafiğe takıldım. <gülüyor> ee, Sabit Bey madem e, trafiktesiniz Mert'erde. Avrupa yakasındaki son trafik durumunu e, sizden alalım o zaman. Ee, hay hay verelim efendim. Ee, Boğaziçi yoğun. E, Fatih yoğun, Avcılar yoğun, merter yoğun, Haliç akıcı, Beşiktaş sıkıcı, Ataköy bıkıcı, Şişli tıkanıcı, Beyoğlu alıcı, Taksim bakıcı. <gülüyor> Ömer pekinle 5n1k4o8'i... Ömer bey ya ben yalnız trafikten sıkıldım. Diyorum ki tekrardan stüdyoya gelsek daha doğru stüdyo, stüdyodaymış gibi devam ettik. Tamam tamam sabit bey siz ee, stüdyoya gelin efendim. Ee, Hadi bakalım kafanıza göre takılın ama trafiğe takılmayın. Ha <gülüyor> ha süper bir espri Ömer bey bunlar. <gülüyor> Allah aşkına ya. Slogan mı bu ya şimdi? Ne bu ya kafanıza göre takılın trafiğe takılmayın. Yeri, şeyler sabit artık, Bey, her sabit her Bey. Bey sözünüzü unutmayın. Şu anda attığımız trafiğe takılan e, konuklarımızdan şehir planlamacımız e, Dilaver Bey var. E, Dilaver Bey alo. <gülüyor> alo. Alo Ömer Bey e, merhabalar. E, şu anda arabayı Ortaköy'de bıraktım. Taksiyle geliyorum. E, bu arada bir yandan da takside sizi dinliyorum. Taksici abimiz sizden bir istek istedi İbrahim Tatses'ten. Aman ana yandım taksi, bu bayanlar ne aksi, tıkıyorlar yolları geçemiyor bu taksi. Evet sanıyorum bağlantı kesildi, ee, buyurun Sabit Bey, ee, evet. Ama böyle olacaksa ben buyurmayayım yani. Ya nedir efendim bu zırt pırt sözü mü kesiyorsunuz? E, terbiyesizliğinin farkında mısın? Ama Sabit Bey yapmayın siz hep buradasınız, sizle sürekli konuşuyoruz zaten. Arkadaşlar şu anda attığımızda trafiğe takılan biri var mı? Yok. Buyurun devam edin Savit Bey. Oh ne güzel yani. Biz adam olmayınca konuşturulacak insan mıyız ya? Beni kırdığınızın farkında mısınız? <gülüyor> ya Savit Bey bugün de çok alıngansınız ya. Ya ama canım sözümü kesme. Lütfen ya, ya. sözünüzü kesmiyorum. Ya Peki Sözü Savit Bey. Tamam bir dakika Sabit Lütfen. Şunu sormak istiyorum. Sor o zaman. İstanbul'a üçüncü köprü yapılmasına ne diyorsunuz? Köprü mü? Evet. Ya rica ederim. Köy mü burası efendim ya? Bakınız bu köprü zihniyeti ortaçağ zihniyetidir. Ortaçağ zihniyeti. Evet ortaçağ zihniyetidir. E biliyorsunuz ortaçağda sürekli köprü yapılmış efendim. Evet. Eskiden meşhur köprülü Fazıl Ahmet Paşa'mız vardı. Vardı. O zaman şimdiki Ulaştırma Bakanımıza da köprülü Binali Yıldırım diyelim. Olur mu hiç öyle şey? <gülüyor> Ama Sabit Bey bakın polemik yapıyorsunuz ya. Ya polemik değil efendim benim şimdi, bu, bakın bu... Bakın bir dakika bunlar. bir dakika biliyorsunuz ilk köprüye de şehrin estetiği bozuluyor diye karşı çıkanlar olmuştu. Evet, Olmuşsun, olmuştu değiliz? olmuştu evet. Ama şimdi o köprüye karşıyız diyenlerin birçoğunun köprüye karşı villaları var bunu biliyor musunuz efendim? Eee <gülüyor> Ömer Bey bu trafiğe takılanlara biz niye bağlamıyoruz şu anda? <gülüyor> Sürekli ben konuşuyorum efendim onlara da bağlanalım onlar da konuşsunlar. Hazır mı arkadaşlar bağlantı var mı bağlantı? Yok. Peki Sabit Bey, e, sizle devam etmek zorundayız. Ee, olur, e, olur. İstanbul'un trafik meselesinin çözümü için tek çift plaka uygulamasına gidelim diyenler var. Ne diyorsunuz benim? Yok daha neler diyorum. Yok daha neler diyorum. Oldu olacak kısa arabayı çeken trafiğe çıksın. <gülüyor> ya ne kadar da komik adamsın Ömer Pekin ya. Sen stand-up yapsan nasıl olur? Efendim ben demiyorum diyenler var diyorum. <gülüyor> Devamı gelecek bölümde. Pekin'de 5 1K 4O 8E 12 Q, 12 Q, 12 Q. Ne? neden nasıl ne için ne zaman kim kim kime ne öne. perişan babam saatlerde benim var Pekin Mustafa taç, teknik benim var Pekin. Dinleyin dinleyin çocuklar. tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.persanfemi.com www.persanfemi.com. <gülüyor>